Değerli Müslümanlar, Aziz Kardeşlerim, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda Bayisi rahmet, sebebi mağfiret eylesin. Dolmuş, şarj olmuş olarak bayramı idraka da bizlere muvaffak eylesin. Aradığınızı bulma, bulduğunuzda dolma değil, niyet ve teveccühlerinize göre Cenab-ı Hak sonsuz ve engin atayası ve rahmetiyle sizleri serfiraz ve bahtiyar eylesin. Bazen belli teveccühlerle, üstü zanlarla koşarsınız, bir şeyler umarsınız, bir şeyler umduğunuzu takip edersiniz. Fakat aradığınızı bulamazsınız. Rabbimin sonsuz rahmetine sığınarak ondan diliyor ve dileniyorum. Sizi bulduğunuz şeylere göre değil, temiz duygu, temiz düşünce ve temiz arama niyetlerinize göre mükafatlandırsın. Beklediğiniz şeyi kendi lütfu ve keremi olarak kalbinizi ilka ve ihsan bulursun. sizin saf ve temiz düşüncelerinize hitap etme mevkinde kendimi göremiyorum. Belki sizin dirakşan nasiyeleriniz nasihat adına benim size faydalı olmamdan daha çok sizin bana faydalı olmanız adına işe yarayacaktır. Koray geçecek, geçecektir. Ve zannediyorum başkaları üzerinde müessir olan da inşallah o atmosfer olacaktır inanmış, geleceğe hazırlanmış, metafizik gerilimi tam, ümit vadeden istikbal istikval bu topluluk, bu cemaat, hususiyle onların içinde gençler, ihtimal ki, şu Ramazani Şerif'in ilk pazarı oluyor, üçüncü veya dördüncü günü içinde bulunuyoruz, Meleği i sakinleri böyle bir tabloyu seyretmek için herhalde semavatta yarış ve müsabaka yapıyorlardır. Herhalde Cenab-ı Hakk'a karşı la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim deyip mazeretlerini arz ettikleri o gün gibi bir kere daha bugün buna benzeyen günlerde bel kırıyor, boyun büküyor ve diyorlar ki Allah'ım doğruyu sen bilirmişsin meğer. Biz zannediyorduk ki insanlık yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, zincirleme anarşi devam edip gidecek. Bu kadar sene bir mezarda bekliyor gibi nesiller bekledikten sonra, bu kadar sene bir mağarada bekliyor gibi bekledikten sonra yeniden bir neslin hayata dönüşü gerçekten... Melekleri hicaba sevk edecek, yeniden bir kere daha bel kırdıracak, boyun büktürecek bir hadisedir. Bu zaviyeden Rabbimin inayet ve ihsanına sığınarak muhasebe çerçevesi içinde dönüp dolaşmak istiyorum. Sizi de dolaştırabilirsem, bu gençlerin ne muhasebesi olur bilmiyorum ama sizi de dolaştırabilirsem, Gelecek adına gerilimimizi artırmış olacağız. Rabbim inayeti etemmini bizimle beraber eylesin. <gülüyor> Hazreti Ömer'e üst bir söz var. Bazıları Efendimiz'e ait hadisi şerif de derler, Hasibu Hâsibû enfusekûm qable entuhâsebû. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Vazife, mesuliyet ve hizmet şuuru içinde yaşayınız. Siz bu anlayış ve bu şuur içinde yaşadığınız sürece bükülmeyen bir kol olacaksınız. Teşfüz edilmeyen bir güç olacaksınız. Çünkü Allah sizin zahiriniz olacak. Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem başınızda daima üstad, başta Hz. Ali olmak üzere aktabı, evliyayı, esfiyayı arkanızda daima zahir göreceksiniz. İyi işlerinizden dolayı sevinecek ve huzur içinde olacaklar. Fena işlerinizden dolayı da dilgir olacak, dağidar olacaklar. Belki şu anda sıkışmışsınız. İne aslan yere düşmez sözüyle ifade edilecek mahiyettesiniz. Ama ruhaniler için maddi yerbâis mevzu değildir. Zannediyorum bu derekşan nasiyeler arasında... Şahih ı Hazreti Ali'lere kadar bir sürü evliya, ebrar ve asiya sizinle beraber belki şu anda bu camiye gelmişlerdir. Belki Cenab-ı Hakk'ın sizi ihsan edeceği feyizden onlarda istifade ediyor. Belki sizin kuvve-i maneviyenizi takviye ediyor. Belki sizin için teyidatta bulunuyor. Belki tut ediyor, vesile oluyor. Belki dualarınızın hakka ulaşmasında araya giriyorlar. Belki Ya Rabbi ne olur? Bunlar için diyorlar. Sizin için yalvarıyorlar. Ehli keşif, ehli müşahede bunu görüyor. Bize sadece nakletmek düşüyor. Cenab-ı Hakk'ın bu delili nimetlerine masar olan bizler ve sizler, ben sizin içinde, içinizde bulunmam itibariyle bir nimete masariyetimden bahsediyorum. Ve bunun dışında da, Rabbimin inayetine dayanacağım ve güveneceğim başka vesilem yoktur. Sizin içinizde bulunduğumdan dolayı ümit ediyor ve inanıyorum ki Cenab-ı Hak bu kadar insanı ciddi ve samimi gayretleriyle, samimiyetleriyle ve ihlaslarıyla bağışladım dediği bir noktada seni de bunlara bağışladım der, beni de bağışlar. Bütün sermayem bundan ibarettir. Hesaba çekilmeden evvel Kendinizi sigaya çekiniz. İyi ve kötü yanlarınızı gözden geçiriniz. Cenab-ı Hakk'ın ne denli lütuflarına mazharsınız. Ve ne denli kusurlarınız var. Kusurlu ve günahlı bir cemaat içinde ne denli kusurlarınız var. Ve Allah sizi bu noktaya gelinceye kadar nerelerden geçirdi ve nerelere ulaştırdı. Bu iki husus da, derin derin düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Derin derin düşünecek, Rabbimizin azameti ve onun içinde ihsanları, nimetleri karşısında bir kere daha bel kıracak, boyun bükecek, el minnetu diyeceğiz. Minnet, hamd, sena Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur ki kupkuru bir dönemden sonra Cenab-ı Hak böyle yemyeşil bir zemin ihsan eyledi. Çok aydınlık bir geleceğe giden yemyeşil cennetin yamaçlarında yaşıyor gibi bize imkanlar bahşetti. Tertemiz bir atmosfer bize bahşetti ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan lütuflarla bizleri serfilaz kıldı. İnanın şu mübarek beldede Müslümanların mazhar olduğu nimetler, ihsanlar ve lütuflar başka yerdeki Müslümanlara müyesser olmamıştır. Bin kat, sizin çektiğiniz şeylerin bin kat ızdırabını çeken insanlar vardır yeryüzünde ve sizin mashar olduğunuz muvaffakiyetlerin de eski ifadesiyle aşrı mişarına mashar değillerdir. Binde birine dahi masar değillerdir. Öyleyse bu lütuflar, bu nimetler derin derin üzerinde durulması gerekli olan, düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Ve zannediyorum siz zaten, bu işin içindesiniz inşallah. Çizginizi koruyacaksınız ve bu çizginin sizi götürdüğü noktaya er geç varacaksınız bir gün. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Değerli kardeşlerim, Muhasebe düşüncesini insanlığa İslam getirmiştir. İslam'ın olmadığı yerde muhasebe kendi kendini kontrol ne olduğunu idrak etme meselesi başkaları için müyesser olamamıştır. Batı felsefesine göre insan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Kadim Alman felsefesi bu esasa dayanır. İnsan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. da ve Brahman ruhların devri daimi şeklinde... Günahın cezasını vermek suretiyle muhasebeden kaçma yolunu ihtiyar etmişlerdir. İslam'dır ki leysa biemani yukun ve la emali ehli'l-kitabe. Men ya'mal su'en yujzabe ve la min dunillahi veli'u ve la nasiir. sadakallahul demektedir. Ne sizin ne de, ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntuları ve ümniyeleri hiçbir şey ifade etmemektedir. Cennete gireceğiz, günahımızı başkasının sırtına yükledik. Bu günahı papazlar çekiyor, onlar affettirecekler. Bunlar birer kuruntudan ibarettir, ümniyeden ibarettir ve bunların hiçbirisi bir şeye yaramayacaktır. Buda'nın devri daimi, Rahman'ın nirvanası bunlar hiçbir şeye yaramayacak ve insanla hiçbir şey kazandırmayacaktır. en يَعْمَزُوا الْوُجْزَبِهِ bir kimse bir kötülük yaparsa muhakkak onun karşılığını görecektir. Kimse kimsenin günahını çekemez, kimse kimsenin günahını affettiremez. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَذْرَ اُخْرَامُ Kimse kimsenin günahını taşıyamaz. وَاَلْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana kendi sayından başka bir şey yoktur. Herkes çalışacak, Cenab-ı Hak lütfedecek, ve herkes çalışmasının karşılığını görecektir. Rabbimin sonsuz inayet ve keremiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer yer kendisine yakın olanları çağırmış, insanlığa yapacağı ihtarları ilk defa onlara ihtar etmiş ve onların çehrelerinde bütün insanlığa ulvi mesajlarını duyurmaya çalışmıştır. Bir gün Kureyş deyip Haşmiler deyip, Abdimenaf deyip, Abbas bin Abdülmuttalib deyip bütün yakınlarını çağırdıktan sonra şöyle buyurur. Ya beni Abdimenaf. İşteru enfusakum la ughni ankum min Allahi şey e. Nefsinizi Allah'tan satın alın. Allah elinde rehin bulunan nefsinizi satın alın. Bu rehini çözün, ipoteyi çözün, nefsinizi kurtarın. Her insan dünyaya gelir gelmez kullu nefsin bir mâkasebet rehine fahsınca nefsi ipotek edilmiştir. Amel edecek, kazanacak, kazancını verecek, nefsin ipoteğini çözecek. Allah Resulü bu noktadan hareketle buyuruyor. İşteru enfusekum la ugniankum min Allahi şeyem. Nefsinizi satın alınız. Nefsiniz hakkındaki ipoteyi çözünüz. Zira Allah katında size karşı elimden bir şey yapmak gelmez. Bir şey yapamam buyuruyor. Daireyi daraltıyoruz. Ya beni Abdümenaf dedikten sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ya beni Haşim, işteru enfusakum la ughni ankum min Allahi şey'an. Ey Haşim oğulları, nefsinizi satın alın. Allah katında size karşı bir şey yapmak elimden gelmez. Size karşı bir şey yapamam." Çerçeveyi biraz daha daraltıyor. Ya Abbas, senin Abdulmuttalib, işleri nefse kalağnı anka müne Allah'ı şeyan. Nefsini satın al, amca'msın, azizimsin, gözümün nurusun ama Allah'ın de sana karşı elimden bir şey gelmez. Çerçeveyi daha da daraltıyor. O büyük halasını ve mükerrem mükerreme kerimesini muhatap olarak şöyle sesleniyor. Ya Safiyetu ummetu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ya Fatimatu bint Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem selamin ma shiituma la ughna ankuma min Allahi şeyan gözümün nuru halam o halaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e vefadan bir lahta geriye durmamıştır o halaki Zübeyr bin Avvam gibi birisini doğurmuştur o halaki Uhud'da kardeşi Hazreti Hamza şehit olduğu zaman Resul Ekrem şöyle buyurmuştu. Halasının kız kardeşine göstermeyin. Safiye'ye göstermeyin. Çünkü lime lime parça parça eti birbirinden ayrılmıştı. Burnu kesilmiş, gözleri oyulmuş, kulakları koparılmış, sinesine hançer saplanmış, arslan avcısı Hamza aslanın pençeleri altında parçalanır gibi parçalanmıştı. Bırak ya Resulullah. Senin yolunda şehit olan şerefli kardeşimi göreyim diyecek kadar temiz bir yüreğe sahip safiye. O safiye ki Hendek vakası esnasında Müslüman kadınları himaye edecek erkek kalmamış. Herkes kendi etrafını sarmış. Medine'yi müdafaa ediyorlardı. Elinde bir sopayla Yahudilerden bir tanesinin kafasına sopayı indirip Müslümanların korunma meselesini üzerine almıştım. İşte bu büyük kadına, İslam adına yapılması gerekli olan her şeyi katlayarak yapan bu kadına Allah Resulü, Ya safiyyetu ammetu resulillah, işterî nefseki, laû min minallâhi şeya. Sen de nefsinin rehinesini çöz, ipoteğini çöz. Senin için de Allah'ın bir şey yapmak elimden gelmez. Ve kadınların en incesi... İncelerden ince anamız Hazreti Fatıma kıyamete kadar gelecek bütün velilerin anası. Hasanî ve Hüseynî bütün velilerin anası. Vefat ettiği zaman ancak 25 yaşında vardı. Bir erkeğe uyandığı zaman, bir erkeğe karşı alaka duyduğu zaman karşısında haydar Kerrar'ı bulmuş. Nebi'nin evinde büyümüş, iffetle büyümüş, ismetle büyümüş bu kadın. İffet abidesi Hz. Ali ile izdivaç yapmış ve 25 yaşında da hayata gözlerini yumuyordu. Ne günahı vardı acaba? Nasıl bir ipotekti ki Allah Resulu onun için de şöyle buyuruyor. Ya Fatıma Tübin Tü Rasulillah. Ey peygamberin kızı Fatıma. İşleri nefseki la un'an ki min Allahı şey'a. Sen de nefsinin bu ipoteğini çöz. Zira sana karşı da elimden bir şey yapmak gelmez. Ve işte İslam bu mesuliyet duygusu, bu vazife şuuruyla gelmiş, herkesin yapacağı şeyi kendi sırtına yüklemiş, ehli kitabın ümniyelerine, kuruntularına kulak tıkamayı emretmiş. Ne yaptıysanız Allah'ın huzuruna onunla çıkacaksınız. Onunla haşr-ı olacaksınız. Onunla ya kanatlanıp semalara uçacak veya hafizan Allah, Allah beni ve sizi sizin içinizde beni tekrar ve tekrar esveli safiline sukuttan muhafaza buyursun. Esveli safiline sukut edeceksiniz. İslam her ferdin mükellefiyet ve vazifesini kendisine yüklemiştir. Her bir yerlerimizi belli vazifeler bekliyor. Her bir yerlerimiz bulunduğumuz yer itibariyle bir kısım mükellefiyetler altında bulunuyoruz. Allah bizi bir mektepte talebe yapmışsa, çevremizin aydınlatılması vazifesiyle biz vazifeliyiz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'uluner ra'iyyeti. Herkes bir çobandır, o güdecek, zararlı ekinlere girmelerine mani olacaktır sürüsünün ve herkes güttüğünden mes'ul olacaktır. Bir mektepte hak ve hakikate uyanmış, nar-ı beyza haline gelmiş temiz bir dima, Çevresindeki arkadaşlarına karşı mükelleftir, hak ve hakikatı onlara anlatacak, onların ellerinden tutacak, hak iklimine getirecek, hakikat atmosferi içine getirecek, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onun ruhuna duyurmaya çalışacaktır. Birisi memur olduğu dairede daire arkadaşlarına aynı hakikati soluklayacak, aynı şeyleri onun ruhuna fısıldayacak, aynı şeyleri ona anlatacaktır. Seleflerimiz böyle yaptılar. Sizin içinizde pek çoğunuz böyle yapıyorsunuz. Böyle yapanlar mükellefiyetlerini, müdrik insanlar vazifelerini yapıyorlar. Ve dünün insanlarını gelecek nesiller alkışladığı, bizler alkışladığımız gibi bir gün gelecek. İkinci kuruluşun ilkleri diye sizi de alkışlayacak ve tarihçeyi hayatınızı yazacaklardır. Birinciler... Birinci kuruluşun ilkleri sahabe-i kiramdı. Onlar birinci cahiliyeyi ellerinin tesleriyle sildiler, aydınlık bir dünya kurdular. Yirminci asırda dünyanın dört bir yanında ikinci bir cahiliye aşılmaya çalışılıyor ve bu ikinci cahiliyeyi aşacak insanlar da ikinci kuruluşun, ikinci dirilişin ilkleri olacaktır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu büyük hakikati kim temsil ederse etsin, Belli ki Türkiye'de Allah Celle Celaluhu definelerden daha kıymetli, bu çok kıymetli mükellefiyet ve vazifeyi ihsani ilahisi olarak sizlerin omuzunuza yüklemiş bulunuyor. Hakka hizmetle sizi şereflendirmiş, bir zamanlar peygamberlere göndür, gördürdüğü, sahabe-i kirama gördürdüğü Ömerlere, Ebu Bekirlere, Osmanlara, Alilere radiyallahu anhum ecmain, Hazaratına gördürdüğü vazifeyi 20. asırda şu terü taze, şu pırıl pırıl gençliğe gördürecek. Her kül burcundan Mavera'nın nehire kadar, Afrika'nın işlerinden Tafizandan Avrupa'nın işlerine kadar, dünyanın her yerinde bugün camilere girseniz göreceğiniz manzara bundan farklı olmayacaktır. Çok yakın tarihte 15-20 sene evvel. Ben caminin içinde böyle bir genç gördüğüm zaman alel acele kürsüden hemen inip bir köşede onu kıstırıp ağzımdan öpme içimden geliyordu. Şimdi hangisinin alnını öpeceksin, hangisinin başını öpeceksin, hangisinin sırtını sıvazlayacaksın? Doldu, doluyor, dolacak. Eski boşluğu dolduracak Allah'ın inayet ve keremiyle. Bir inanma çağılayanı başlamış gidiyor Allah'ın inayet ve keremiyle. Allah'ın filanın bu mevzuda cehdi ve gayretini olurtu olursa olsun, burada asıl kendisine minnet ve şükran duyurması gerekli olan zat Allah'tır Celle Celaluhu. El minnetu lillahi veli rasulihi. O rasul ki bize aydın bir yol açtı, aydınlık bir yol açtı, bize aldatmayan ışıktan bir rehber oldu, dünümüzü aydınlattığı gibi bugün de önümüze nurlar saçtı. Bu kadar aldatıcı faktörler, bu kadar aldatıcı güçler karşısında aldanmadan eğlenmemiz gerekli olan bir günde Rabbim onun ışığı altında bizi camiye gönderdi. Camiye sevk etti. Resulullah diyoruz.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 O kadar tazedir Resulullah içimizde, o kadar eskimemiştir. Zaman ihtiyarladıkça Resulullah sinelerimizde gençleşiyor. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Büyük düşünce adamının dediği gibi zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Onu daha iyi anlıyor, prensiplerini daha zinde buluyor, ışığını daha mütenahi görüyor ve aydınlığı altında sonsuzluğa doğru yelken açmış gidiyoruz. Bir deryada sonsuzluğa doğru yelken açmış gidiyoruz. Bunun hedefinde Allah var, o geminin dümeninde de Hz. Muhammed Mustafa var. Ne gam o ümmete ki Sadi, diyor, onun gemisinin kaptanı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ne gam o ümmete ki, onun gemisinin kaptanı Hz. Muhammed Mustafa'dır. bir devrin Ebubekirler Sıddık radıyallahu an bir devrin Ömerleri el Faruk radıyallahu an bir devrin Hazreti Osmanlar üzün Nureyn radıyallahu an bir devrin Hazreti Ali'si Haydar-ı Kerrarlar şahi merdanları radıyallahu an bir devrin bu büyüklerine karşılık ikinci devrin büyükler olmaya azmetmiş Azami takvayı, azamı velayeti, azami ihlası, azami sabrı, azami sebatı nefsinde temsil etmek, canlandırmak için bu mevzuda her şeye katlanmaya amade bu mübarek, bu mübâccel nesil sahabiden geriye kalan boşluğu dolduracak ve inşallah bizim senelerden beri hicran mahsest içinde beklediğimiz günlerin gelmesine vesile olacaktır. Topyekün millet bu muhabbet fedailanın, bu sevgi fedailanın neşettiği aydınlık ve ışık sayesinde yeniden bir kere daha aydınlığa çıkacak ve nura kavuşacak hakikate erecektir inşaAllah. Ama o şu ana kadar Cenab-ı Hak tarafından kendisine ihsan edilen, lütufların muhasebesini yaptığı, kutulara karşı hassas ve titiz davrandı. Mayınlı tarlada geziyor gibi gezdiği ölçüde inşallah kendisini hızlandıracak, hareketlerini süratlendirecek. 50 senede 100 senede yapılabilecek şeyi insanlığın imdadına koşma manasında 15-20 senede yapacak. Zaten görüyorsunuz. Siz bir adım atınca Allah Kainattaki hadiseleri o ölçüde on adım mahiyetinde sizin için hazırlıyoruz. Siz ne güce ulaştınız ki şarkta bir nifak imparatorluğunun çatısı çatır çatır çatır damıya başladı. Şimdiden yıkılmaya başladı başlarına yıkılacak. Siz burada İslamı hüviyeti Asya'sına uygun temsil ettiğiniz zaman bir misal bir alternatif teşkil edecektir. Bu arada sizin dünden bugüne uzra biçimde. 60 seneden beri kulaklar ezan duymayan, 3-5 gün evvel gazetemiz yazdı, Moskova'da da ezan okunduk diye yazdı. Okunacak, dört bir bucakta okunacak, arşu ferşi çınlatacak şekilde okunacak, bir kere daha şehbal açacak ruhu revani Muhammedi. Bir kere daha arvah görecek cümleten Ruh-i Muhammedî sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onların imdadına koşacaksınız. Hasretkeş, Dilgir, Mahzun, Mükedder, Mamum, Türkistanlı, Özbekistanlı, Mengüşistanlı, Kırımlı, Tatar kardeşlerinizin imdadına koşacaksınız. Bir asırdan beri talihsizliğini, bahtsızlığını yaşayanların imdadına koşacaksınız. Koşacak ikinci dönemin ilk bahtlıları olduğunu imza edeceksiniz, mühürleyeceksiniz. Allah'ın inayet ve keremiyle. Hesabınızı sağlam yapın. Sağlam hesaplarla inşallah o kuşaklar tutulacaktır. Hazreti Ömer'in sözüyle mevzuya girdim. ''Sizi bir muhasebe çizgisi çerçevesi içinde dolaştırayım.'' dedim. ''Hâsibû enfüsekûm kablâ entuhâsebû.'' Sizi anlamayanlar, bizi anlamayanlar, sizdeki Müslümanlardaki hakiki Müslümanlardaki iç derinliği, iç buğdunu anlamayanlar size karşı endişe duyabilirler. Ah ne olurdu bir kere sizi anlasalardı. İçte ve dıştaki hasımlarınız, can alıcı hasımlarınız bir kere sizi anlasalardı. Karıncayı dahi incitmeyecek, incitmemeye azmetmiş olan sizleri anlasalardı. Nasıl bir derin muhasebe duygusu ve şuuruyla kıvrandığını, kıvrandıklarınızı görse ve anlasalardı. Anlasalardı bütün endişeleri zail olacak, size karşı güven duyacaklardı. Dünyanın dört bir yanında size karşı güven duyacaklardı. Ebedi saadetlerinin mesajını elinden taşıyan insanlara, elinde taşıyan insanlara güven duyacaklardı. Eyhat, biz dünya çapında ve devletler platformunda henüz bu emniyet ve güveni telkin edecek öyle bir meşaleyi gösteremedik. Öyle bu işi gösteremedik, Amerika'sından Rusya'sına kadar bu emniyeti telkin edemedik ve kendimize inandıramadık. İlk Müslümanlar derinlikleriyle bu işi halletmişlerdi o güne kadar, o derinliği kazanacağımız ana kadar belki daha bir süre ıstırap çekecek, çile çekecek, burkuntular duyacak, iki büklüm olacağız ama Rabbimize inanıyoruz, itimat ediyoruz ve siz de ümit var olunuz. Şu istikval inkılabatı içinde, değişmeleri içinde, yeryüzünde en yüksek ve gür sada, Hz. Muhammed'in sadası, Hazreti Kur'an'ın sadası ve Allah'ın misanı olacaktır. Ömerler, Ebubekirler derin muhasebe insanlarıydı. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Le ta'lemun ma a'lem. La tahiktum qalilan ve la bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz." وَلَمَا سَاغَ لَكُمُ الْتَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَمَا نِمْتُمْ فِي الْفُرُوشْ فِرُوشْ اَوْ كَمَا قَال Yataklara girip yatmazdınız. Gıtlaklığınızdan aşağıya bir lokma yemek gitmezdi. içtiğiniz suları yutamazdınız. Ravi hadisi rivayet ettikten sonra şöyle diyor. Ona ait bir müdreç midir hadis ıslahıyla? Yoksa Efendimiz'e ait bir sözümü mü naklediyor? يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تَعْضَتْ ''Keşke bir ağaç olsaydım, kesilip biçilen bir ağaç olsaydım, insan olma mükellefiyeti çok ağırmış.'' diyordu. Ve koca Ebu Bekir ağacın başında bir kuşa bakıyor kuş, ağacı gazalıyor, yiyor ve sonra da tesliyor. ''Keşke şu ağacın başında bir ot olsaydım, kuş tarafından gazalansaydım, insan olmak çok zor.'' diyor ve illiyordu onun altında bu bir mülahazadır. Allah kasemle anlatıyor, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ Fi اَحْتَنِ takvim. Ağaç değil, ağaçta meyve değil, hayvan değil, insan hatta meleklerden de mükerremdir. Avalim sende pünhandır, cihanlar sende matvidir. Sen mükerrem bir varlıksın ama muhasebenin ağırlığı hakiki bir mü'mine bunları söylettiriyor. Hazreti Ebu Bekir öyle söylüyor, Efendimiz öyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ömer de şöyle diyoruz. Bütün hayatı derin muhasebe içinde geçen Hazreti Ömer. Eksiyle gediyle, dün gece geç saatlerde de onu gösteriyorlardı. On seneyi tamamlamaya doğru giderken milletin başında, daima kendisini takip eden, eslen bir harabede, başını yere koymuş yalvarırken görüyor. Ya Rabbi diyor artık yaşlandım, artık kendi kendimi idare edemiyorum, bu tebaayı idare edemiyorum, beni buradan alsan huzuruna, emanetini alsan ve beni bu mesuliyetten kurtarsan diyoruz. Sanki elleri kuruyası lü'lüğün hançerini saplayacağı günden iki gün evvel, bir gün evvel dua etmiş, duası kabul olmuş gibidir. Allah'ım artık emanetini al. İnsan ölüm istemeli mi istememeli mi? Uyuruyor ki Fahri Kâinat Efendimiz şöyle deyiniz. Allah'ım hayatım hayırlı ise beni yaşat. Vefatım hayırlı ise vefat ettir ve müminlere ilhak buyur. Ama Ömer istiyor. Derin bir mesuliyet duygusu, vazife şuurunun ağırlığı altında. Götürülmeyen bu işten halas için istiyor. Götüremeyeceğim ben bu yükü artık diyor. Mesuliyet ve mükellefiyetlerin idrakin ifadesi. Dua kabul olmuş. Miadı dolmuş. Kim bilir kaç gün evvel Allah Resulü'nü rüyada görmüş. Artık gelmiyor musun ya Ömer özledim seni demiş. Bilemiyoruz. Hangi mülahaza, hangi müşahede, hangi duygu ve hangi hisle Hz. Ömer üveydik gibi kanatlanmış, varacağı son noktaya bir hamlede varmak istiyor. Namaza aşık, namaza hayran insan. Namaz kılarken zevk duyan insan. Rehberi de öyleydi. Canı sıkıldığı, biraz rahatsız oldukları zaman şöyle buyururlardı. Erihna ya bilen. Bilal da bunun manasını anlardı. Hele bizi bile serahlandır ya Bilal derdi. Bilal hemen ezan okurdu ve namaza dururlardı. Zira müminin serahı namazdadır. Huzuru, saadeti iç mutluluğu namazdadır. Ömer namaza aşık bir insandı. Namazda kendinden geçerdi. Çent defa sahab ediyor. Ta arka saflardaydım. Ömer hıçkırıklarıyla şu ayeti okuduğunu duydum. Allah'ım halimi sana şikayet ediyorum. Bu sözü Hazreti Yakup söylemişti. Ama Yakuplar bitmiyor ki, kıyamete kadar da bitmeyecek. Ömer de onlardan bir tanesiydi. Hasretti ve dilgirdim Çent defa ağlamış sahabe-i kiramı da ağlatmıştım. Ve işte yine böyle bir namaz kılıyordu. Soğuk hançerin... Zağlanmış ve zehirlenmiş demirini bağrında hissedi verdi. Hançer bağrından dışarıya çıkarken bu berek bağırsakları alıp öpeyim bu bağırsakları bağırsakları da delikten dışarıya çıkıyordu. Dünyada Ömer'in işi bitmişti artık. Bu şuurlu insan ne düşündü biliyor musunuz o esnada? Oğlum Abdullah dışarıya çık bir dolaş halk hakkında de diyor. Hangi kapıya uğradıysa herkes vahü mera, vahü mera diye ağlıyorlardı. Vahü mera, Ömer'im seni kaybettiğimiz günden bu yana bizim de birliğimiz bozuldu, bizim de birliğimiz bozuldu. Aişe, kadınlar sultanı anam Aişe ve Omera feryat ediyordu. Zira saplanan hançer İslam'ın bağrına saplanmıştı. Saplanan hançerden damlayan kan, kıyamete kadar Müslümanların arasında çağlayıp gidecek, seylaplar olacak kanın ilk damlasıydı. Yere yıkılan Ömer değildi, yere yıkılan İslam birliği, İslam vahdeti ve Müslümanlık idi. Herkes "Va Ömer diye ağlıyordu. Ah Ömer yaktın bizi. Hepimiz o ateşle yandık. Kim uğradıysa hasret içinde yanıp yakılıyordu. Geldi babasına bunu müjde etti. Beni kim öldürdü? Bana kim hançeri sapladı? İranlı bir Mecusi deyince Allahım sana binlerce hamd ve sena olsun dedi. Endişe ettim ki ben bir Müslüman haksızlık yaptım da o da canı sıkıldı, beni hançerledi. Ben haksızlık yaptığımdan dolayı mesul olacağım. O da bir Müslümanın kanına girdiğinden dolayı işi bitmiş olacak. Sana hamd ederim ki benim canıma kanıma bir Müslüman kıymadı diyordu. Şuur, idrak, Allah karşısında yerini kavramam. Mesuliyet şuurum. Vazife şuuru, muhasebe hissi ve derinlik. Yanından ayırmadı İbn Abbas. Genç alim, Allah Resulü'nün bu ümmetin üleması dediği zat, amcasının oğlu. Ömer'in başını dizine koymuş, Ömer Hazreti Ayşe'den gelecek cevabı bekliyor. Acaba o iki insanın zor yattığı hücrede Efendimiz yatıyor. Ondan biraz aşağıda hemen ayaklarına doğru Hazreti bu Bekir yatıyor. Bu arada bir küçük yer var. Acaba beni de dünyada ayrılmadığım dostluğumun yanına gömerler mi diyor. Hele git bir istizan et. Git anamıza bir söyleyiver. O kapaklarını zor açıp kapadı. Gözlerini açıyor, kapıyor. Kapıdan içeriye girecek insana bakıyor. Ya Ayşe buna hayır derse. Ya onu dünyada dostlarından ayırırsa, Biraz sonra koşa koşa geliyor Abdullah. Babacığım diyor Ayşe validemiz buyurdular ki ben orayı kendime ayırmıştım ama Ömer'i nefsime tercih ederim. Ömer esas arz edeceğim şey şu. Ağlıyor endişe içinde kendinden geçiyor i̇bn Abbas onu şöyle tesliye ve tesellide bulunuyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Müslüman olduğun Allah Resulü'nü idrak ettin. Kaç defa elinden tuttu senin, Ebubekir'in, dünyada böyle olduğumuz gibi ahirette de böyle haşrolacağız dedi. Kaç defa Resulullah benim yerde iki vezirim, gökte de iki vezirim vardır. Gökteki vezirlerim Cebrail ve Mikail, Yerdeki vezirlerim de Ebu Bekir ve Ömer'dir.'' dedi. Resul-ü Ekrem'in sana teveccühü buydu. Ne diye üzülüyorsun? Allah Resul-ü İrteali buyurdu. Birinci halife senden memnundu Hazreti Ebu Bekir. Giderken seni tavsiye etti. Ve dediler ki Ömer gibi sert şiddetli bir adamı tavsiye ediyorsun. Allah huzuruna gittiğin zaman Allah sana sorarsa ne diyeceksin?'' Ebu Bekir şöyle dedi radiyallahu anh, Allah bana desek ümmeti nasıl bıraktın? Diyeceğim ki ya Rabbi o ümmet içinde ümmetin en hayırlısını seçtim, başlarına getirdim. İşte sen busun ya Ömer diyordu. Ve şimdi de sinenden yediğin bir hançerle şehit olarak gidiyorsun. Sen Ebu Bekir gibi olmasa bile bir ölçüde sıddik oldun. Sen Faruk olmayı tam manasıyla yaşadın. Sen yergüsün adaleti getirdin. Adalet mülkün temelidir dedin, perçinledin. Alem adaleti senden öğrendi. Ve bir şehitlik kalmıştı. Mükafat bırakmamak için, hepsini almak için sen şehitliğe de bağrını açtın. Allah'ın huzuruna giderken kazanmadığım hiçbir şey kalmasın diye adeta sineni şehitliğe de açtın. Seni şehit edecek hançere açtın ve şehit oldun. Diyor ki birden gözlerini açtı, gözleri keskinleşti, yüzüme baktı. i̇bn Abbas dedi, Allah huzurunda böyle şehadet eder misin sen? Ederim deyince gayrı gam yemem dedi, koy başımı yere öleyim artık. Yaptığı şeyler değil. Peygamberin, amcasının, oğlunun şehadetine dayanıyor. Şu işe bakın. Şu muhasebedeki derinliğe bakın. Şu kendini kontroldeki ihtişama bakın, bu bakın. Bunlar idi ki canın kapıları bunlara açılıyor idi. Canın kapılarını zorlarken öyle olmak lazım. Her zaman aynı ağırlığı, aynı güç kaldırır. Bir dönemde batmanları bir el kaldırıyorsa başka bir dönemde daha küçük bir el kaldıramaz. Aynı güçteki el kaldıracaktır. Bana sorulursa şahsen Ömer'lerin, Ebubekirlerin Bekir'lerin yeniden tülü edeceği bir şafak çoktan tülü etti. O mübarek, mübeccel, mukaddes neslin müjdesini veren şafak korozları çoktan ötmeye başladı. Ama bir de onların kenetlenmiş, kümelenmiş, kendilerine ait bu büyük, bu ağır, bu mesuliyetli davanın altına girip bu işe bir temamiye omuz vermeleri var. İnşallah o zaman bu bezim tamamlanacak ve bizim ağlamalarımız da o zaman dinecektir. Ben ağladım diyemem. Ümmet-i Muhammed'in ve senin dedlerin için ağladım diyemem. Ama 30 senedir ağlamadım da desem yalan söylemiş olurum. <gülüyor> Ağlaya keşke. Ağlanacak halimize ağlayabilseydik kervanı kaçırdığımızı ağlayabilseydik, seleflerimizin izini kaybettiğimizden dolayı ağlayabilseydik, çölde yapayalnız kaldığımızdan dolayı ağlayabilseydik, bizi Kur'an'dan uzaklaştırdıklarından dolayı ağlayabilseydik, devletler arasındaki muvazenede ağırlığımızı kaybettiğimizden dolayı ağlayabilseydik, bütün çabalara, mallara rağmen henüz o muvazeneden yerimizi alamayışımıza ağlayabilseydik, ağlayabilseydik ve ağlatabilseydik. Ama inanıyorum ki henüz günaha girmeyen, günaha uyanmayan şu neslin büyük bir kısmının hakikata böyle erken uyanması gelecek adına, istikbal adına inşallah bizim için büyük teminat olacaktır. Allah'a bunları ısmarlayacak, Rabbim senin sonsuz lütuflarına fevkalade itimat içindeyim. Eğer bana tenezzül buyrukta dersen, bu itimat nereden geliyor? Ben de diyeceğim ki, damarlarındaki kanın şehvet, şehvet, bencillik, bencillik diye deveran ve cevelan ettiği bir dönemde, gördüm ki camide senin huzuruna gelmiş taze gençler var, senin adın anılırken iki müklüp oluyorlar. Onların direk nasiyelerine baktım. Aylar güneşler gibi pırıl pırıl çehrelerine baktım. Ve bu ümit dolu sözler ifade ettim. Diyeceğim. Ama nerede ben? Nerede öyle bir iltifat? Nerede öyle bir kitap? Aslında o kitabın yolu çoktan kesilmiş. Olsa olsa belki bazılarına rüyalarda hatip olur. Ufku karanlık ve kapalı benim gibilere heyhat. Hey hasper safer sahuza koyn iş uzatma Allahım uzatma Uzağa yaklaştır Allahım yaklaştır. <güm> <heads> Hasibu anfusakum kabla an tuhasibu. Sıkaya çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Çekin ki sağlamla eresiniz. Çekin ki ruh dünyasında bütünlüğe eresiniz. Sigaya çekin ki ruh gücünüzü kazanasınız. İradenize fer kazandırasınız. Zulmetler karşısında dayanabilesiniz. Asırlık dert dertleri problemleri Allah'ın inayetiyle halledebilesiniz. Kendinizi hesaba çekiniz. Zira önümüze çözülmesi gerekli olan büyük problemler, büyük hesaplar var. Bunları ancak Ömer kafaları çözebilir. Ali kafaları çözebilir. Ebu Bekir kafaları çözebilir. Mus'ab bin Ümeyr kafaları çözebilir. Ayşe kafaları çözebilir. Büyük kadın. Efendimiz'in yanında birdenbire hıçkırı hıçkırı alıyor. Kaç yaşındaydı Efendimiz irtihal buyururken biliyor musunuz? yirmi yaşında ya vardı veya yoktu. Bu anam. Erkek tanıdığı zaman sekiz dokuz yaşında Efendimiz'i tanıdı. Cismaniyet adına bir şeye uyanmadı. Sonra uyandım mı mı onu da bilmem. Benim bildiğim bir şey varsa o kadınlık alemine bir mürşide, bir muallimi olarak saadethanesine girdi. Ve bizlerin, bizlerin terbiyecisi oldu. Kıyamete kadar gelecek kadınlık aleminin terbiyesiyle alakalı disiplin ve prensiplerin büyük bir kısmının hamelesi oldu. Hamilesi oldu. Efendimizin yanında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. ''Mâ ki, ki ya Aiş, seni ağlatan nedir Ayşecim diyor. ''Ya Resulallah ahirette hesapta akıbetimden çok korkuyorum.'' Ehlini hatırlar mısın orada? Ehlin! Ehlini hatırlar mısın orada? Üç yerde hayır ya Ayşe diyor. Üç yerde hayır ya Ayşe. Hesabın görüldüğü yerden. Defterlerin döndüğü mizanın kurulduğu yerden ve sıratın geçildiği yerde hatırlayamam ya Ayşe. Başının çaresine bak diyor adetan. Ne demek? Kimmet-i ali nebi için ne demek? başını yere koyup ben kimse istemiyorum, ümmetimi ümmetimi diyen peygamber için ne demek bu? Her insanın nebiler dahil, sellim, sellim, sellim dendiği yerler Allah Resulü hatırlatıyor, selamet ver Allah'ın, sen selamet vermezsen selameti eremeyiz diyor. Peygamberlerin dahi böyle dediği bir yerde, bu türlü yerlerde, bu üç yerde ehlim dahi olsa hatırlayamam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bu büyük kadın derin muhasebe şuuruyla bende nifak alameti var diye 20 nifak alameti kendisinde 20 tane insan vardır. 20 kişi kendilerinde nifak alameti olduğu kanaatindedirler. Bu 20 sabiden bir tanesi de Ayşe validemizdir. Acaba bende de münafıklık var mı diyor haşa ve kella. o işin avukatlığını da savcılığını da bize vermezler ama haşa ve kella. haşa ki o fark dağmına nifak yanaşmış yaklaşmış bulaşmış olsun ama bize bir şey gösteriyorlar hasibu enfusekim qabule entuhasebu nefislerinizi sigaya çekiniz hesaba çekilmeden evvel defter defter kusurlarınızı gözden geçirin bu sizin ruh sağlamlığınızın muhakeme sağlamlığımızın, iç dünyanızın sıhhatının ifadesi olacaktır. Hazreti Ömer camiye gidiyor radıyallahu anh. Hızlı hızlı bir çocuğun yanından geçip camiye doğru koştuğunu görüyoruz. Evlatçık nereye böyle diyor. Camiye ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Ne bu acele diyor. Acele etmeyeyim de ne edeyim. Dün mahallede bir çocuk öldü gitti diyor. En küçük çocuğuna kadar, iliklerine kadar muhasebe duygusu işlemiş bir cemaat. İşte halifesi, işte kadını ve işte çocuğu. Bütün bir cemaat baştan aşağıya, kendi kendinin hakimi olursa, kendisini muhakeme ederse, kendi kendinin müdde umumisi olur, kendi suçlarını araştırırsa... Ve alemin kusurlarına karşı da avukat olur onları korursa, böyle bir cemaat kaftahını aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Kafta değil, onunla hakikat arasında cehennem dere olsa aksa onu da aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Aştılar da Allah'ın inayet ve keremiyle. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Hakiki müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalplerinde ürperte hasıl olur. Kalpleri haşyetle sarsılır. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمَ آيَاتُوا زَادَتُمْ ve وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ <gülüyor> Allah'ın ayetleri kendilerine tilavet edildiği zaman imanları artar, kat kat olur. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ürperirler. Allah'ın ayetler okunduğu zaman kanatlanmış hale gelirler. İmanın yümlüğüyle, emanıyla uçuyor gibi bir hal alırlar. İmanları artar. Ve izâ tûlîye aleyhim âyâtü zâdattum îmânan ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İman teslimi, teslim tevekkülü tevekkül saadeti dâireini iktiza eder. İnandıklarından dolayı Allah'a tevekkül olurlar celle celaluhu. Tevekkül, Allah'a tevekkül olduklarından dolayı dünya ve ahiret saadetine mazhar olurlar. Allah'ın ayetleri anıldığı zaman ürperirler. Allah Resulü'nün yanına bir gün helecan içinde Cibril Emin nasil oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Kur'an okunuyordu. Bir aralık cehenneme ait bir ayet tilavet ediliyordu ki, birdenbire bir sayha duyuldu. Öyle bir çığlık attı adam kendisini yere vurdu ki, şurada bazı gençlerde, delikanlarda, da, talebelerde gördüğümüz gibi. O dakikada belirdi çivriyle Emin. Ey Allah'ın peygamberi, Allah soruyor, sor o ya niçin haykırdı öyle? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Makafetullah'dan, Makafetullah'dan, Allah korkusundan ve Allah'ın şu emrini bildirdi: "Vaze ve, ve Celali ve Artifay al Arş. La tebki abdi, fi Dünya illa ekterdu tahkim fi Al-Akhirahu kamaqal. İzze ve Celalime ve arşıma, yemin ederim ki Allah şöyle buyuruyor. İzzet ve celâlime, ve arş üzerine irtifa tabiriyle arz ediyorum. İstivama yemin ederim ki bir kimse benden böyle korkar, icralimden dolayı titrer, ürperirse ben ahirette onu bol bol güldüreceğim. Ve bir başkasını evine kapanmış görüyoruz. Allah Resulü sordu sallallahu aleyhi ve sellem. ''Valla niye yok ki?'' uyurdular cemaat içinde. ''Ya Allah günlerden beri evine kapanmış, evinden dışarıya çıkmıyor, durmadan ağlıyor. Bari ziyaret edelim.'' Allah Resulü ziyaret etti, ilk ve son ziyaretiydi. Delikanlı hilale dönmüştü. İpliğe dönmüştü adeta. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti duyduktan sonra hesap öylesine belini kırmıştı ki, Düşünmeye artık gücü, takatı kalmamıştı. Son bir kere daha gücünü kullandı, dizlerini zorladı, Allah Resulü'nün teşrifini istikbal etti ve kendisini onun kollarına attı. Allah Resulü de ona sımsıkı sarıldı. Ve Allah Resulü kollarını gevşettiği anda o da ayaklarının dibine verdi. Efendimiz gözleri derinlere dalmış şöyle buyuruyordu. Cehkizu ehakum. فَاِنَّ الْخَوْفَ فَلَذَ كَب۪يدَهُ Kardeşinizi teçhiz edin, bitti onun işi. Korku ciğerini delmiş onun buyurdular. Hangi ferdin sinesine bir şey sağsanız, Allah korkusu, Allah saygısı ve muhasebe duygusunun adeta tebahhur ettiğini göreceksiniz. Orada teşekkür ettiğini, temessül ettiğini göreceksiniz. Bir duman gibi püyür püyür yukarılara doğru yükseldiğini göreceksiniz. Hangisinin sinesine nazarınızı salsanız, kulağınızı salsanız, büyük rehberin sinesinde dinlediğiniz aynı şeyleri dinleyeceksiniz. Sahabi diyor ki, namaz kılarken değirmen taşlarının çıkardığı sesi duyuyorduk Resul-i Ekrem'in içinde namaza duruyordu ama değirmen maşağının çıkardığı sesi çıkarıyordu. Ondan en küçük sahabiye kadar herkes derin bir muhasebe şuuru içinde muhasebe anlayışı içinde Allah karşısında yer ve mevkiini müdrik bulunuyordu. Rabbim belli mesafe kat etmiş, belli bir noktaya gelmiş, belli şeyler yapmış, günümüzün nesilleri hususiyle Türkiye'deki münevver nesiller inanmış nesiller ve hususiyle bu camideki cemaat ve hususiyle camideki genç cemaat Rabbim bir noktaya kadar getirdiği ihsanlarını ve lütuflarını tamamlamak suretiyle ihsanlarını üzerimizde ikmal buyursun. Onun adeti subhanisini şimdiye kadar hep şöyle gördük. Bir işi başlatır bu kert kerteye kadar getirirse Sonra onu fiyaskoya ve falsoya uğratmıyor. Sonra onu ikmal ve itmam ediyor. Buraya kadar bu işi getiren Rabbimizin engin rahmetine sığınıyor ve diyoruz ki, buraya kadar getirdiğin, bize ihsan ettiğin bu ve ihsanlarını ikmal etmek suretiyle ağlayan neslimizi güldür inşallah, sevindir, tebessüm ettir ızdırap içinde yatan şühedanın ervahını istirahata ulaştır. Ve arkadan bir şeyler yapmamızı bekleyen gelecek nesillere iyi bir zemin hazırlama imkanıyla bizleri serfiraz eyle Değerli Müslümanlar bir iki cümleyle hülasa edeyim. Bağışlayın. Şundan çok sıkılıyorum ama karşınızda elde olmayan bazı şeylerden dolayı muhafaza etmeyecek ve mahsur göreceğinizi umuyorum. Derli toplu olmasa bile bizim için her şey olan veya çok şey olan kendi kendimizi son bir kere daha sigaya çekmek ki Ramazan-ı Şerif bir yönüyle siga ayıdır. İnsanın kendi kendini hesaba çekmesi ayıdır. Kendini bir kere daha kontrol etmesi aidir. Malzemesini, zadı zehiresini kontrol etme aidir. Biz de kendimizi bulunduğumuz yer vazife itibariyle bir kere daha kontrol edelim. Bir kere daha, son bir kere daha gözden geçirelim. Yaptığımız şeyler ve yaptığımız şeyler karşısında Allah'ın lütufları itibariyle umumi durumumuzu gözden geçirelim. Ve Ramazan-ı Şerif'i inşallah bitirirken bir kere daha şarj olmuş, dolmuş olarak kendimizi toplumun bağrına çarpalım. Yeniden bir kısım vazifeler yüklenelim. Himmete çok muhtaç insanımızın imdadına koşalım. Rabbimin inayetiyle, Rabbimizin inayetiyle bizden beklenen şeyleri arızasızla kusursuz yerine getirmeye çalışalım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun ve başka şekilde değil Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ey iman edenler! Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçüksünüz. Allah ne kadar zengin, siz ne kadar fakirsiniz, işte o kadar Allah'tan korkun, o kadar Allah'a karşı saygılı olun ve Müslüman olarak ölmeye çalışın. Bu ayet nazil olunca sahabinin iflahı kesildi. Bir miktar dişlerini sıkıp dayandılar. Efendimiz yer yer alınlarında nasır ve dizlerinde nasır görüyordu. Çünkü Allah onlara şöyle buyurmuştu. Güç ve takatınıza göre değil. Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun. Nasıl ibadet edilmesi lazım geliyorsa onu öyle ibadet edin. Ona karşı nasıl saygılı olmayacaksa öyle saygılı olun. O nasıl sevilecekse öyle sevin. Durmadan namaz kılıyor, ibadet ediyor, alınları nasır tutmuş, dizleri nasır tutmuş, namaz kıla kıla işleri bitmiş ve iblaları kesilmişti. Başka bir münasebetle de şunu anlatıyorlar. Bakara sure-i celilesinin sondan ikinci ayeti, üçüncü ayeti وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُقْفُوهُ يُحَاتِبُكُمْ بِهِلَّةٍ Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah'ın elindedir. Her şeyin anahtarı Allah'ın yanında, her şeyin imamı Allah'ın elinde, her şeyin kilidini Allah kinder, Lahu mukallidu ve ard Ve intubdu ma fi anfusikum etukfuhu da gizli tutsanız da yapacağınız her şey Allah biliyor ve ona göre sizi hesaba çekecektir. İçinizden geçen şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. Yaptığınız şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. İşi bitmiş daha bir gün, melur, mahzun, kırık, münkesir, birer birer mescitten içeriye girdiler. Vaziyetlerinden hüzün damlıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a yaklaştılar. Ayaklarının bağı çözülmüştü ve birisi hicab içinde söz aldı, söyledi, ey Allah'ın Resulü. Allah emretti, yap yaptık, yaparız. Öldür ölürüz, fakat şu işten geçen şeylere hakim değiliz. Hani alınlar nasır tuttu, hani dizler nasır tuttu, hani ayaklar nasır tuttu, bunların hepsine katlanırız ama, fakat şu ayetin altından kalkamayacağız. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِيَنْفُسِكُمْ اَوْ تُقْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ billah. Bir şeyi içinize gizli de tutsanız, açığa da vursanız, Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Allah Resulü üzüldü buyurdular ki sizden evvelkiler gibi mi demek istiyorsunuz? Semi'na asayına mı demek istiyorsunuz? İşittik, isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Allah'a isyan edilmez! E ne diyeceğiz? Şöyle deyin. Semi'na ve atana Semi'na ve atana Ya Rabbena Semi'na ve atana Ufraneka ve İleyke Masif. İşittik ve itaat ettik. Sen yarlık ayıcısın, bizi mağfiret eyle Allah'ım. Dönüş sanadır, sana döneceğiz. Tertemiz olarak dönmeye muvaffak kıl. <gülüyor> Semina ve ata'na dediler. Dakika geçmemişti ki, son iki ayet nazil oldu. Âmenel Resûlü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mü'minûn. Kullu namene billâhi ve melâikatihi ve kutubihi ve rusulih. La nufarriku bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir Sami'na wa ata'na itaat ettik 14 asır evvel bize tebliğ buyurdun Emr-i Süphanini işittiği itaat ettik Sami'na wa ata'na Onları mağfiret buyurduğun gibi bizi de mağfiret buyur. Ey masiri kendisi olan sultanımız. Ey sultanı Zihan, Ezer ve ebed sultanı, bizi bu çöllerde yalnız başıboş bırakıp mahvettirme! mi? Bizi cehalet ve küfrün karanlıkları içinde mahvettirme! mi? La yukellifullah nefsen illa vus'aha. لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تعاقذنا إن نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا أرحم الراحمين İşin fezlekesi olsun. Bakara Sûre-i sonu bizim için bir duadır. Allah insana takatının üstünde iş yüklemez. Bir mükellefiyet tahmil etmez. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسَنِ اللّٰهُ اُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ Hayrı insanın lehindedir. Şerleri iktisap ettiği, irtikap ettiği, ihtilas ettiği şeyler de aleyhindedir. Kötülükler aleyhinde yazılır. İyilikler lehinde yazılır. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَاَلَيْهَا Ve sonra ona dönüyor, teveccüh ediyor, şöyle diyoruz. رَبَّنَا لَا تُعَخِرْنَا اِنَّ س۪ينَا اَوْ اَخْطَعَنَمْ Rabbim bizi unuttuğumuz ve hata ettiğimiz şeylerden ötürü muafete etme. Biz ve atalarımız dinin kadr kıymetini bilemedik. Ona gerektiği gibi sahip çıkamadık. Dinin omuz veremedik. Birkaç asırlık ihmalle bugün devletler muazenesindeki yerimizi kaybettik. Aziz bir kavmi zelil olduk, şerif bir kavmi perişan olduk. Naziz kavmizi keyfa gelip zelil ettiler. لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪ينَا وَاَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسْفًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ Bizden evvelkilerin sırtına yüklediğin ağır yükü bizim sırtımıza yükleme. Isri bize tahmil eyleme Allah'ım. Takatımız kadar vazife yükle diyoruz her gün. Yatmadan evvel okurken veya İmam Efendi Mihrab'de okurken bunları diyor ve biz amin diyoruz. Rabbena <gülüyor> vela tuhammilna ma la fâkatelena bih. Allah'ın takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil eyleme. Va'f <gülüyor> anna <gülüyor> bizi affeyle bağışlayınlar bizi mağfiret eyler. Bular bize merhamet eyler. Ente sen bizim mevlamızsın. Çünkü Kur'an'da diyorsun. Zalik bi ennallaha mevlallazina amenu ve ennel kafirin la mevlalahum. Müminler zaferyabedir şey neden? Çünkü Allah müminlerin mevlasıdır. Kafirlere gelince onlar kopuktur. Allah ben sizin mevlanız değilim diyor. Zalik bi Allaha maulal ladina amanu ve la Allah bizim mevlamız biz Allah'ın kullarıyız Mevla kul içinde söylenir. Biri birinin kölesi olursa kölenin efendisine mevla denir. Köle de ona nispeten mevladır fakat o köledir. Biz hepimiz boynu tasmalı, ayağında zinciri, prangalı Allah'ın kullarıyız. Allah da bizim mevlamız. Böyle köleliğe günden dilsedeğiz. Her gün 40 defa fatihada İyaka abdu ve İyaka diyoruz. Allahım el aler kulluktan kaçar. Biz de kul olduğumuz zaman memnun oluyoruz. İyaka ve İyaka nesdain. Sana kul olduk. Sana kulluk yapıyoruz. kulluğumuzu ilan ediyor. Bu kulluğu arzatsız yapmak için de yine yardımı yalnız senden istiyoruz. İşte biz buyuz. Aczımızı, fakrımızı ilan ediyor, Allah'a sığınıyor. Allah'ın bizi belli bir noktaya getirdiğinden dolayı da şevkle geliniyor, şükranla kanatlanıyor, üveydik gibi hakikate doğru uçmaya çalışıyoruz. Ve Allah'ın muvaffak ettiklerini gördükçe de şükürle içi büklüm oluyoruz. Aciziz, Allah'ın lütufları çok. çok. Fakiriz, Allah'ın hazineleri bizim yanımızda. Ve Cenab-ı Hak bol bol veriyor, veriyor, şükürle geliyor ve bu nimeti inşallah ikmal buyuracağını itmam edeceğini sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz. Beni bağışlayın, sesimin hırçınlığı kulaklarınızı tahriş etmiş, rahatsız etmiştir. Mevzuyla konsantre olup konuşma, konuşturmaya bağlı, biz hepimiz onun elindeyiz sizin gönüllerinize girebilme veya dışta kalma. Benim kusurlarım sebeptir ama dileme ona aittir. Ama bu mevzuda aysımın kusurumu muhtelifim. Başta sizin temiz, reksan çehrelerinize sığındığımı itiraf etmiştim Ona sığınıyorum. Benim için esasen bu kapı on sene evvel kapanınca, kendi kendime hükmettim. Cezif riyakatim yoktu, sen kürsüyü aldın. Vakı bana çok hicran geldi bu ama çünkü aklıma bir yol arıyordum. Dua ettiriyor kendime de amin dedirtiyordum. Kurtuluşumu imit ediyordum. Ömer kurtuluşundan endişe ederse girdiğim gibi çıksam ah bu dünyadan derse kurtulmam için dünya dolusu altın olsa inanın hepsini harcarım derse bana ne demek düşer? Yeniden Rabbim biz tecrübe edelim dedik, o da bu kadar konuşma imkanını verdi, güzel melek gibi müftüler gördük, yine meleklümün vaizlere şahit olduk, yine meleklümün imanlar gördük, müşahede ettik, konuştuğu şeylerle hiç de bir şeye yaramayan, hiç de bir şey yapamayan insana bağlılarını açtılar, buyurun dediler, doğrusu ben bunların manasını çok anlayamadım. Hürmet ve saygı duyduğum bir büyüğüm dediği gibi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bunu şimdi ihsan nedendir, ben de onu bilmiyorum. Ama gel dediler, geldim ettim. Muvaffak olma, olamam ama temiz sinelere girme, girememe bana ait değildir. O sineler çok temizse, kirli ayaklarımla sokmazlar beni oraya. Hele Allah giremezsin, beyhude yorulma, kapılar sürmelidir demişse zaten giremem. 30 seneye yakındır vaaz ediyorum. girdiğimi söyleyemem girdiğimi iddia edemem ama sizin içinizde olmasaydım kim bilir belki de bir tahi olurdum belki de bir şakiy olurdum size teşekkür ederim teşekkür ederim ki beni tuttuğunuz bakmadan kurdunuz. Dilerim, benim o Rabbi Rahim'im, o Rahmanul Rahim'in huzurunda da böyle şehadet edersiniz. Dilerim Engin Rahmeti'yle orada da böyle beraber haşrı neşt eyle. Ve biz Ahmedi Mahmut Mahmud Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Livaul Hamd o da Hamd'dir. Adı Ahmet Mahmud Muhammed Hamd'den geliyor. Onu bize Allah verdiğinden dolayı Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. O öyle birisi ki elindeki bayrağı da hamd'den geliyor. Li Öyle bir hamidi mahmut ki biz onun vasıtasıyla gerçek mahmud olan Allah'a hamd etme hakikatini idrak ettik. Hakiki Mahmut, hakiki mahmud, hakiki mabud, hakiki mahmud olan Hazreti Allah hamd etme imkanını elde ettik. Celle Celaluhu ve biz de hammadunuz. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Peygamberimiz Ahmedi i Mahmud, Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun makamı ve elindeki sanjali livaul hamd bu ümmetin adı da hammadun. Ham dediniz. Allah'a hep ham dediniz. Ham dedin, şükredin ki güzel olan İslam nimetinin artısı. Memleketin bini bereketi hizmete müsait olması şu bu bunların ötesinde sizi dini mübini İslam hizmete muvaffak kılması gibi büyük bir nimeti artırsin ve gerçekten sizi güldürsün, güldürsün inşallah. hakiki gülme olacaktır. Mevla bizi affede bayramı bayram olur, kürmü hatalar gider bayramı bayram olur. Mezcler böyle gençlerle dola Bayram o Bayram olur. Sokakta düşünen insanlar dolaşa Bayram o Bayram olur. Ülkemiz eski ihtişamını kazana Bayram o Bayram olur. Devletler arası muhateme de yarına Allah Bayram o Bayram olur. Baştakiler Fatih Allah Bayram o Bayram olur. Resulullah kendini içimizde bula Bayram o Bayram olur. Görne güzel iyi dolur. Allah o yediğimü yeter ey. <gülüyor> El Fatiha.